Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Medine-i Münevvere ve Yeşil Kubbe. Mekke, Kabe. İbne bunlar, bağlantılı. Medine'de Yeşil Kubbe. Altında kim yatıyor? Değerli Medine-i Münevvere'nin bulunduğu yer, Boştu. Orada insan yaşamıyordu orada. İlk oraya gelen toplum kim oluyor oraya gelen toplu önce? Aad Kame vardı Yemen'de. Aad Kame. Kudüsül Aleyhisselam onlara Peygamber gönderilmişti. Bu Aad Kame İri insan, yaptığı insanlar, kuvvetli insanlar. Fakat peygamberi tanımadılar. Azdılar bunlar. Bunlara Mevlam bela gönderdi. gönderdi. Nasıl oldu bunlar? Fırtına ile. Fırtına hiç böyle kesintisi devam ettiği bir hafta, yani gece gündüz. Helak oldu bunlar. Yalnız Hud aleyhisselam maddeleri ona inanan müminlerle beraber onlara çıktılar. Şam'a da gittiler. Şam'da Ümmeliyye Camisi var. Şam şu anda yani cami var böyle. O caminin olduğu yerde o zamanlar boştu. Zeytinlik sorarsan oraları. Oraya yerleştiler bunlar. Zamanla bunlar çoğaldı bunlar. Bunların adı Amerikal Amelikal oldu. Yani bunların birinin ismi Amerika ile Redil. Adı Amerika Bunun adına Atfen. bunlara bu isim verildi. Amerika'lla dendi bunlara. Bunlar orduda bunlar, çoğaldı bunlar. İri yaplı insanlar, kuvvetli insanlara bunlar. Fakat yine de azdı bunlar, aga. Yine azdı bunlar da. Yani aslında bunlar Kaderin cilveleri yani böyle. O pencereden bakınca her şey yerinde oluyor aslında. Hazım Musa Aleyhisselam şıraından kaçıp da, Emirsinen kaçıp da kız deniz karşı geçmişti kız denizde. Kız denizde Sina çölü oraya gittiler. Tabii çöl orası Yaşılmaz arada dedi ki Musa kavm ey kavmim Allah Teala bize dedi şu mukaddesleri vaat etti, mukaddesleri kuyruz evya gibi vaat etti tabi Mevlam bunu vaat etti ama bunun bir de bedeli var ama öyle insan cebine gelmez bir şey bunun bedeli nedir bir savaş da lazım biraz tabi yorulacak, yaralanacak işte olacak tabi. Şehit olacak bu konuda. Orada kavmi korktu. Dediler ki maayette 22'de Melan buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu dediler. Ya Musa Ey Musa dediler şimdi kavmi. İnne fiyha kavmen cebbarin Orada böyle cebbar kavmi var dediler. Yani savaşçı, iri yapılı, güçlü insanlar var. İzole giremiyiz dediler böyle. Yani bunlar Peygamber'e karşı geliyorlar dinemediler bunu. Bunlara ben ceza verdi mevlam bunlara. 40 yıl çölde kaldı bu koyu. 40 yıl bende. Yani bir nesil orada çölde öldü, yine bir nesil düştü işte oraya. Sonra Yusuf aleyhisselam dedi Peygamber oldu bu sanatlar. Yusuf aleyhisselam. Yusuf aleyhisselam Buna bağlı olan müminlerle beraber önce Eriha'yı aldı. Kulus aldı. Oradaki o Amerika toplumu kalanları ne yaptılar? Oradan kaçtattılar bunlar. Daldılar. Öden öldü. Kaçtan kaçtı. Bundan bir kısmı ben bir kısmı Güneydoğu'ndiler. Gide gide en sonunda Medine'ye, Bulgar'e geldiler. Boş arazi ama. Baklar ki her tarafı çöl. Yalnız orası mühmit bir arazi. Suat bir yer, güzel bir yer, yaşlanır bir yer. Önce bunların bir kulu geldi oraya. Adı Yesrib. Adı, adı Yesrib kişinin adı. Onun haşireti. Bunlar geldiler. Buraya bu isim verildi Medine'ye. Medine ismi hatta Şehir Kur'an'da geçiyor Ahzat Suresi'nde. Ya ele Yesrib derken adı Yesrib oldu adı. Yesrib adı oldu. Yani Yesrib Arapçada yanama gelmiyor. Yani hittne nefes anlamına geliyor. Arkadan diğer Amerikalı buraya geldiler. Orası bir şehir oldu şimdi orası. İlk olarak tarihte insan tarihinde keller yapıldı, kuylara kazıldılar. İki İlk olarak hurma, onunla yetiştiler bu arada. Edine'de. Hurmalık oldu Medine Münevvere. Boğluk tabi arasında. Sulak yerdir Medine Münevvere. Suyu tatlı oranın. buna yerleştiriyor buraya. Yerleştiriyor ama buranın sahibi değil bunlar şimdi. Değil bunlar. O olmayınca Mevlam kullanan mülk verir, geri alır Mevlam'ı. Yani bu her külük bunun böyle. ...devlet de böyledir, e, kişi de böyledir, yani insanların hepsi buna bağlıdır bunlar. Mevla kulağına mülk verir, o kul ona layık değilse yani gelebiliyorlar Şimdi ne olacak peki muhtemem cemaatimiz? Oraya başlayacak gelecek şimdi, Kim gelecek oraya. Yahudiler oraya geçti Yahudiler. Yahudiler de az, az Yahudiler azdılar Yahudiler de. kan döktüler, birbirine boğuştular. Ve bunlara başta bir bela verdi. Babil hükümdarı Butan Nasar denilen kimse bu kulise saldırdı. Kulise saldırdı. Çok o güne göre o yörenin büyük hükümdarı kendisi... Görüyor hakim bir güç kendisi. Egemen güç. Kulise saldırdı. Edeci yıktı bunlar. Beytin makdisi yıktılar. Tevata yattılar. insanları kılıçtan geçirirler insanları. Kadın erkek ayırma yapmadan şükür ayır yapmadan insanı kılıçtan geçirdiler. Çok kan aktı. Artık kulisün yolu caddeleri kan içine kaldı insanın kaldı orada. Yakalanan esir aldığı diğer yakalanan da bunların bir kısmı oradan kaçtı Yahudiler. Yani oradaki kılıçtan başlayan kurtaran Yahudilerden kaçtılar. Nereye gitti bunlar? Güney'e kaçtılar bunlar. indiler. Güney indiler. Bunlara gele gele baktılar ki o civarda tek yer, Meden'in bulunduğu yer. Tek yer böyle. Yani çölün bittiği yerde güzel bir arazi. Böyle onu yapmış oraya medeniyet. Ezelde bir Oraya gelene baktılar ki e, şehir içerisinde etrafı surla, duvarla çevrili içinde bir toplum var, kabile var ama iri yapmış insanlar. Korkuyor bunlardan. Anlaştılar bunlar beraber. Yavriler meden dışında kalmak şartıyla oraya yerleşiler. Yahudiler. Şimdi yağlı buraya gelince, akınlar gelince hazır oldu. Hayber, Fedek hep yağlı doldururları. Yağlı çoğalınca bu defa, bunlar Medine'ye saldırırlar. Amerika buna ondan Medineye geçişler şimdi defada. Bir ona ne On hazır evlere konular, hazır ekili araziler, kuru mahçedilmiş burakınlar. Medine'ye düştüğündeki Yahudiler hakim oldu oraya da. Yahudiler tereddattan okumuşlardı alimleri. Ahir zaman peygambere gelecek. Bunu biliyorlardı. Bunu biliyorlardı. Bu son peygamberin de kurmalık bir yerde olacağını biliyorlardı. Böyle. Bunlar Medine'yi görünce baklar ki kurmalık bir yer Olsa buradan çıkar dediler. Yalnız Yahudiler bir vardır. ırçı Yahudiler. Onlara göre tek en iyi üstünlük Yahudi onlara göre böyle. Hatta Yahudilere göre insanlar insana sayılmaz da Yahudiler. Tabi Yahudiler şimdi işte burada Kur'an sahibi değiller şimdi bunlar. Kuran sahibi gelecek şimdi. Diye. Üçüncü olarak gelecek de bunlar. Bunlar nasıl olacaklar bunlar şimdi? allah Teala Mevlam bir sebep veriyor. Her şey bir sebep gerekiyor. Mevlam bir sebep verecek. Yemen'de Sebe devleti vardı. Yemen'de Sebe. Baş yer yani. Sebe devleti vardı orada. Bunların da başındaki de Belkıs diye bir da başlarında. Belkıs Belkıs Farklı bir insandı ama. Annesi cin, babası insandı. Gerçekten de akıllı, çok güzelmiş kendisi de, bu yapıda. Ve bu hükümdür olmuş. Zaten babası da onun, cin sultanıymış babası da aslında. Demek ki oradan bunun bir karnına geçmiş kendisine, bu yeteneği kendisine geçmiş. O, o devletin başına hükümdar oldu. Belki ilk defa dünya tarihinde baraj yaptırdı. Baraj, su alma baraj yaptırdı yaptırdı İki dağ arasına duvarlar yaptırdı, çektirdi. İlk defa çok ama büyük baraj yaptı oraya. Oraya yağmur bol yağmur yağardı. Her zaman sel arada, binalarız görürdü. Bu barajı yaptırınca ekinlere zarardan kurtuldu, sel almadı. Bir de yansıcak günlerinde sonu yapılıyordu. Çok bundan Mevlam bolluk verdi, refah verdi. Sebze, meyve, her şeyi düştü bunlarda. Ne hikmetse nimet kula verildikçe insanlar kendine azı insanlar muhtemelen beri. Yani nefis nefis denen şey böyle fazla doyunca iyi bir şey falan duyunca nefsin var azıyor yani harama doğru meylediyor nefsin var her insan oluyor böyle bu bunlar da azınca mevlen bunların başına bir hayvan gönderir köşbe hayvanına gönderir başlarına imtala olarak böyle bu köşbekler baraj altının don altına oydular don altına oydular bunların alttan su fışkırmaya başladı. Tam ediyorlar, başaramıyorlar, uğraşıyor derken ama yine tebrik yolu gelmediler. bu yüzden böyle bunlar bir sel verdi. Sel geldi. Bu barajın, taşlı baraj, duvardan yıkıldı. Bütün arazi su altına kaldı. Su altı arazi kalınca oradan tabi halk işinden birisi Adı Haris diye gelir. O aldı kendi aşiretini aldı oradan. O kuzeye doğru oradan çıktı şimdi. Kuzeye doğru. Mekke civarından geçtiler. Burası beğenmedi. Baklar yaşanacak onlar için. Onlar alışmışlar tabii. sulak alışmışlar. biraz tane gittiler. Medine'nin yerine gelince baktılar ki tam onlara uygun bir ortam Medine Münevri'nin bulunduğu yer arası var. <gülüyor> İçinde bir kabile varım, Yahudi kabilesi. Onu anlaştıklar bunlar da. Bu Haristin'deki bu kabilesi, üyesi dışına yerleşti bunlar. Bunlara, bunun sahibi olacakları ama şimdi o sahibi olacaklar ki Ensar'ın yani dedeleri tabii zamanla. Mevla bunlara nüfus patlamasını verdi, nüfus patlamasını. Çabuk çoğaldı bunlar. Her kadın doğum yapıyor. Hiç ölüm oranı olmuyor doğumlarda. Her şey yaşıyor. Erken yollar, Hemen torunlar çoğaldı derken bunlar çabuk çoğaldı bunlar. E, Medine dışında yaşıyorlar. Çölde, tabii koşuyorlar, oynuyorlar. Hareketli insanlar, sağlıklı insanlar bunlar. Bir de bunlar çoğalınca da bunlar Medine'ye Medine doğru saldırırlar. Yerler kaçtılar. Kaçtılar. Medeni çıktılar. Bunlar Medeni'nin yerleştirdikler için. Medeni sahibi bunlar bunlar. Adı Yes'in bir ama. Bu Haris öldü. Tabi o anda Müslüman değil. Öldü Haris. İki oğlu vardı. Biri Evs, biri adı Hazrec. İki oğlu var. Bu defa kabile ikiye bölündü şimdi kabile. Bir kısmı evse bağlandı. O kabilesi oldu. Diğeri de hazırca bağlandı. İkiye bölündü bunlar. Bir şey tabi bölündü mü gücü kuvveti gidiyor muhteremler. Bir dere bire dere, akarsu dere bile kollara bölündü mü Zayıflar, zayıflar, zeyfle yere kuru bir Yani bölünme. İki bunlar bölününce Zeyf'ılda Yahudiye karşı. Yahuda bundan faydalandılar. Bunlar arasında felsefe yaptılar. Allah bunlara fite soktular. İki kardeş Kabe'nin düşman oldular birbirlerine. Başlayıp bir savaş başladı. Savaş başladı Savaşıyor bir hiç almamsız savaş ama. Yani ne vatan müdafaası? E şunu bu. Almanızı savaş, sır bir kabilesi yani komiyet şekilde tutun bile, bir savaş ardanında. Peki ne oluyor savaş olunca? Her savaşta gençler ölüyor gençler mutlaka. Yani en yiğit gençler tabi bunlar önü atılıyorlar bunlar. Bir de bir bu Allah için olmadığı için bir de gösteriş de var. Yani alsın kessin gibi. Tabi gösteriş de var bunda. Hava atma da var bunda. Gençler ölüyorlar. Çok gençler ölüyor. Yani savaş sonu eriyor tabi zaman gelir Savaş ölüyor. Ana göz yollar. El altlara gitti. E, kadına dur kalıyor. Çünkü etim kalıyor ve genç nüfus eriyor böyle. Ama savaş arada bir yen oluyor bu şekilde. En son bu asker oldu aralarında hicetten beş altı yıl olmuş böyle. Bu savaş en kötü bu savaş oldu. Yani bunlar bir nüfus eridi bu şeyde burada. En yakın eridi burada. Artık vakti geldi Peygamber'e gelmesi. Her şeyden bir sebep var ya. Altı kişi Medine'den haca gitmişler Mekke'ye. Yani o zaman da hac diye onların bir adeti vardı. Adı hacdı. Tabii kafalarına göre, inançlarına göre yani sapık bir şekilde kâbeye tam ediyorlar da bunları. Yapıyorlar bunları da. Altı kişi hac gitmişler Medine'den. Peygamberimiz Hüsnü de Mekke en zor günleri Peygamberimizin o dönemde, o anda peygamber se. Mekke'deki en en zor günleri muhtereler. Yani gerçekten Peygamberimizin düşman hayatını nasıl onlara katlandı, katlanabildi muhterler böyle. Zaten dünyetim gel dünyaya, babası geldi dünyaya. sonra Süseni de büyütüldü, altı işte annesini de kaydetti. Yani dışarı çıkıp tabii çocuk o da 6 yaşında, Zeki Mükerreme'de. Bilhassa akşam üzeri çok zevrede pekim, çok şem üzeri. Çocuklar oynuyorlar sokakta, peygamberlerle beraber aralarında, şimdi babaları başlıyor gelmeye, çünkü koşuyor, babalar, koşuyor babalarına, babalarına koşuyorlar. Kim babasının kucağına, kim elini tutuyorlar baktan Efendim bakıyor, Aleyhisselam Hazretleri babası yok. Böyle. Eve geldi, ilk başta bu gele zamanlar, anne herkesin babası var. Niye benim babam yok? 6 yaşında, bilmiyor. <gülüyor> anne, niye benim babam yok? Herkesin babası var. Yarım Hazreti Aminem Validemiz zaten dolu kaldı. Onu öksüz doğurdu, yedin doğurdu onu. Yavrum, senin bu da var. Uzak bir yere gitti, var ya. Yunan peygamatan baştan böylece. Sonra genç öğrendi alışma Hazretleri. Ama hep ağlıyordu ama. Çok görünce arkadaşlarını. Yani bir ailede dedisi vardı. Çok buna düşkündü. Yani maddi olarak bir sıkıntısı yoktu. Annesi de vardı. Demek ki aile yine tek rahat oluyor babasız büyümek çocuğa. Babasızlık. Bu yiğitim arasını çekti. E, annesini kaybetti iki sene sonra size geçti olan muhteremler. de kaybederken altı iş kaybetti. Peygamber arasında yetim büyüdü muhtemelen. Yetim büyüdü. Yetim arasını çekti. Yetimliği arasını çekti. O dönemde Mekke mükerremede bilhassa yetimlere karşı böyle bir Aşağılara bakır, yetimlere karşı, yetim deyince sanki böyle aşıkı kimselerdi onlara göre. Peygamberi, peygamber arasında peygamber tabii geldi. Peygamber'e verildi ama Mekke'ye mükerremede tek başına Allah'ın dini yayacak. Tek başına Mekke'ye mükerremede. Kim muhatap kim? Kim Mekkeliler? Kim bekeliler, kutperes, yani taşlara haket hey abi insanlar, kutperes insanlar. Hemen hemen hepsi alkolü, şarap pişiyorlar, koyu şarap şey oldu. alkolü insanlar. Adam öldürme, devleti yok, kanun yok, kura yok aralarında. Kim güçlüyse zayıfı eziyor. Mal yağmalama, insanlara kaçırma, köyde satma, hayvan dişini yeme, hatta kanı, hayvanın kanını, akan kanı işelleri bunlar işellerdi. Gayet pis insanlar böyle, vahşi insanlar böyle. O kadar vahşi ki, yani o kadar yoksun ve hemen ki, öz kuzenini toprağa gömerdi ona. Yani buna akıl insan bunu kavrayamıyor insan bunu böyle. Yani akıl bunu da kabul kadar kendi öz kızını, o dönemde kız çocukları söylenmezdi onlara göre, onlara göre bile söylenmezdi. Ee, kimin kız çocuğu şöyle bir başlayır mı ya başladımı? Bir dönem mekendişten babası, baba olan kimse, yani baba değil geçer de, yani baba olan kişi mekendişen giderdi, bir çukur kazardı. Eve gelince kızım gelsem geziyem derdi. Babalık kız da babasının gözlüğüne görünce tabi babacı kız tabi babasının eline yapışıyor oynuyor gidiyorlar böyle kız abes bir şeyin tabi yani nasıl bir vicdan nasıl bir vicdan böyle vicansız da doğuyor yani sen böyle işin gidince kuyun başına diyor ki o babacı babalık olan kimse ama gen yani, kızınlar burada böyle. Kız bakarken arkadan böyle bir tek, iki şey muhteremler, kız böyle bağırırken, baba babacığım diye bağırırken, üzerine taş hapı atıp, diri de gömüyor muhterem bir şekilde böyle. Yani bunu örnek görüyorum ki, Peygamberimizin göre yaptığı kabile insanlar, muhatabı bundan muhterem böyle. Öz kızının diri diri gömen böyle bak, öz kızını. Kız babacığım diye bağırıyor, onu şükür atıyor, kızı bağırırken, kız daha diri, Onun taş hapı atıyor böyle. Yani Peygamberimizin görevi muhteşemler gerçekten çok ama çok çok güçlü, çok güçlü böylece. <gülüyor> Onları Allah davet edecek. Tabi önce gizli başladı davete. Gizli gizli davete başladı. Çok yavaş, çok yavaş böyle, gayet yavaş böylece. Mevlam buyurdu, Habibim açıkça söyle. Açıkça söyle. Böyle emir verdi. Yani gezik kolay gene. Gezi gene kolaydı. Kimi görse yalnız işte otur konuşalım. Şöyle bunu da anlatırdı böyle gene kolaydı. Eren buyurdu, "Habibim açık söyle bakalım. Açıkça söyle bakalım." Hiç aşağı dökülünce artık iş tehlikeye bin었다 başta peygamberi saldırmaya tabi. Peygamberi saldırmaya, sövme, sayma, artık her kötü yürü yapmayı peygamberimize. İmader, müminlere, işkenceler, akıllara meşer'e muhtemelen. Hadi Zübeyir bir Aban, peygamberimizin halası oğlu. Gençleri kanlıydı imana gelince. Babası ölmüştü bunun da. amcasının yanında yetindir bu da böyle. Hamdası olan o kişi duyunca Hazreti Bey'in yeğeninin Müslüman olduğunu aklına muhteşemde. Ayağından asıyor tavana. Ateş yakıyor. Tam baştan ucuna böylece. Ya o peygambere karşı sövü say hakarete dinle çık. Ya bu ölecek muhteşem. Ayaktan asılı. Başı aşağıda. Tam başının da şeyinde diminden ateş yakıyor böyle. At yakıyor. O dumanla tabii geliyor. Ateş yakıyor. Bir yere kaçamıyor muhteşem yani bunun gibi bütün sahabelerin biraz böyle köylerine kölelerine işkenceler yapıyor böyle. böyle. Yani Aklıda işkenceler yapılıyor bunlara. Peygamberin göz önünde yapılıyor bunlara. Fakat Peygamberimizin orada iki tane dayanağı vardı insan olarak orada. Biri hanımı Hatice annemiz. Allah'ın da razı olsun muhtemelen. Ya da yani O peygamber çok arka çıktı böyle hatice Kübra, Haksat-ı e, Varlıklı kimseydi. E, bir ağırlığı var Mekî'ye mükerremede. Az çok sözü geçirdi Mekî'ye mükerremede. E, tabi Peygamberimiz eve geldiği zamanlar bunalıyor. Hazret-i İbrihal, İbrihal'ın boyununa sokakta koşturuluyor, yere sürükleniyor. Diğer sahabede işkini yapılıyor. Peygamber'e hakaret diyorlar Peygamberimiz eve geleni tabiri gayet bitkin bir halde hüzünlü, dertli, kederli, bitkin halde. Hanım halde, hanımı Hatice Validemiz Allah'ın da eme hemen çıkarmak denemde. Ya Muhammed gel, eşlim gel, üzülmezsen Allah yardım eder sana. Ne olur üzülme. Onun gönülü alma çalışır teşhinde böylece. Bir de Amlusi Ebu Talip vardı. Ebu Talip, o iman etmedi peygamberimize. Neyi etmedi? Kureyş'in reisi idi. Onurun mesajı yaptık, onurun mesajı yaptık. Elinde büyüyen bir yetime iman bağlamak ye bağlanmak odununu odunun buna yediremedi. Hatta bir gün açı söyledi. Yavrum Muhammed dedi. Eli büyüdü Biliyorum sen Hak peygambersin. Sen Muhammed'e eminsin. Ben seni küçük olduğunu gördüm. Ama bana şimdi kadına bir güleler Mekke'de. Bir yetim bağlandı diye. Fakat ne de olsa yine Ebu Talib bunu sevdiği için onu koruyordu. <gülüyor> Ebu Talib'in bir ağırlığı vardı. Şük ağırlığı vardı. Kureş kabilesi imana gelmeyenler de Ebu Talib'in arkasına eder çünkü bunlar da böyle. Fakat tabi imtihan bitmiyor. Mutlardır. İmtihan bitmiyor. Bilhassa Peygamber imtihanı. Yani bizler ben şahıstan kelime söyleyen muhteremler. Bir namaz kılışını namaz kılmaya. Yani her ta su eline bol dağam diyorlar böyle. Yani muslattan çeşmeden lavabodan su fok fok akıyor mu da arkadaşlarım? Sabanamede kalkma üç gününüz. Namaz kılışını üç gününüz böylece. Yani neler çekti bu ne çekti bunlar? Yani cihatlar helal olsun. Hak ettiğine doğru. Böyle ham Hatice, Hatice varımız aldı elinde peygamızı vattır, vefat etti. 6 yaşından da kırış evlendi. Hatice varımız 25 yıl peygamın eşi yaptı. Hatice anamız fakat tabii Hatice anamız ne mutlu, peygamızın kolunda kucağında, kafsta, kafsta, yani kucağında. Hatta ölüm anında Hazreti Meryem falan gelmişler. Peygamber burada ya Hatice bak Meryem geldi. Bak Asiye geldi bak. Cennet burada geldi cennette. Yani Hatice Validemiz tabi bunları hak ederek bunlar layık olarak gerçekten de yani gıplerecek bir durumda böyle. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri'nin kucağında konumunda Peygamberimizin kelimeleri getirmesiyle böyle her şey böyle göre göre bile bile böyle kavuştu. Mevlendir de kavuştu. Zaten dört kadın var İslam dünyada, yeryüzünde. En üstün kadın, üstünce kadın vardır. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Helal Hanım'ı, Zevcisiyem'e. Hazreti Hatice, Hazreti Fatma'ı. En üstün bu dört kadın bunlar böyle. E, Peygamber'in tabi Aleyhisselam Hazretleri'nin kulu kırıldı muhteremden böylece. Çok sağa Hatice anamızı tabi mezaraya götürdü. Oraya gömüldü oraya. Evine geldi. Ev şimdi karanlık muhteremden. Ev karanlık. Hüzünlü, dertli. Dışarı çıkıyor. Bir gün Aleyhisselam Hazretleri Hüküat deniyor. Yani ülke çarşısında. Aslında böyle baktık yabancı gelmişler Medine'ye, Kanere gelmişler. Peygamberimiz onlara dedi ki, biraz durur musunuz? Bak se bir şey yapacağım sizlere. Arkadan Amrüz Ebu Leev gördü bunu. Hoş geldiye dinemiye bunu. Mecnun bu. deli bu dedi arkadaşlar ha, şey onlara. Hatta Peygamberimiz taş attı. Amrüzse bak doktanda bende. Peygamberimiz. Eve gidiyor. Ev tabi karanlık şimdi doktanda. Fakat Orada üç gün sonra da sırada bu Ebu Talip de öldü. O da öldü. Yerine kim geçti? Ebu Leheb Benel O'mbelün. O da peygamberimiz ama Ebu Leheb. O geçti. Yani tabi de suyun hakkı nazi oldu öyle. Meyla buyurdu Seyasla naren zate leheb. Seyasla o Ebu Leheb ot ateşe iman etmeyecek böyle. Nasıl ateş zât-ı leheb, leheb alemlan böyle. Doğ, korkun da alevli böyle. Esnafını göremeyecek han yani böyle. Alev içinde kalacak bunlar. yanacak diğer diğeriniz ama birini birbirini görüyorlar gele böyle. Bu kimse göremiyor böylece. Şey. Zâtı hemen alamıyor. Alev içinde kalacak, öylece yanacak böyle. Haka yanacak, ebedi yanacak, ebedi yanacak. İşte cehennemde giren boğazların da oradaki pişmanım daha fena olacak. Kınamalık kendilerim öyle. O anda ne yapacak? Ebu Leheb kendi kendilerine ah cevbel, ah cevbel, ah. Yeğenim, yavrum, Muhammed'im ima etmedim ona. Böyle. Etmem böylece. Pişman olacak orada. İşte bir geçiyor böylece. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazreti'nin en zor günlerinde en zor günlerinde artık Aleyhisselam Hazreti'ye gündüz bir şey anlatamıyor kimseye insanlardan. Önlü, önlüyorlar, taş atıyorlar, hakaret ediyorlar, belim meclim diyorlar. Hakaret kendisine, yani konuşturmuyorlar kendisini, kimseyle. Tekneden bahçede geceler böyle. Tabi o zaman Mekke'de gece hayatı diyor, gece hayatı. Her taraf ışıklar sönüyor, karanlık oluyor. Geceleri, Mina'da akabe vardı, şeyden yani taştan yer, büyük taştan yer, akabe. Peygamberimiz Mina'dan oradan böyle geçerken karşıma baktı bir karartı insanlara benzeyen bir karartı böylece karınlık havada yanındaydı baktı insan altı kişiymişti Medine'ye gelmişler bunlar neredeyse Medine'liyiz. E, oturur musunuz biraz biraz konuşalım ve oturur derler oturuyorlar Peygamber onlara önce Kur'an okudu ayet Kur'an okuyarlar Kur'an okuduk bir Peygamber okuyordu Kur'an Peygamber okuyor. Hem de en hüzün dertli günlerinde işi böyle yana yana böyle. Yana yana okunca bunlara Aleyhisselam altı Medineli bir şaşırlar. Allah Allah. Bir hal oldu orada bunlarda. Bir maliyyif hava, feyiz, atasür oldu orada. Sanki yeri göklere bunlar. O kadar hal geliyor bunlara. Böyle şey. O okudu anlı bir şey bize denmişler. Biz kendisi ister bu sefer. Başlangıçları anlatmaya sattı bunları. İşte peygamber olduğunu, Meryem Kinesi peygamber gönderdiğini. Peki dinin nedir bu şeyi? Tevhid dini. Allah bir Allah bir. Yaradan O. Mülk onundur. onundur böylece. Ben ise onu davet ediyorum. Ben yokmuş inşallah böylece. Bana Meryem bu görevi verdi. Benim görevim sizin. Allah'a davet ediyorum böylece. Allah inancına. Bunlara bir bakışlaştığım birilerine. Ne, ne, ne yapalım, ne derim diye bakıştılar. İlk sene biri Ebu Züraz başlarında rejdi işte o ülkenlerinin. Der ki, ki peygamberimize ya Muhammed sen bize izin ver de biz de şey bir çekilelim. Aranızda bir bu şeyi konuşalım. edelim meseleyi de karar verelim. Peki peygamber çekildi oradan. Oturun burada. Konuşalım bakalım. Konuştular. Ama hepsi o anda öyle bir hal olmuşlar ki iman açısından. Yani bir tek imanın bir resmi dönüşük kalmıştı. dile dönmüşü gelmiş böyle. İşte iman dolmuşları böyle. O durumda gelmiş hepsi de. Ne yapalım? Hak peygam iman demektir. Orada Peygamberin ellerinden. O gecenin yarısında, o akaba yerinde orada. herkesle bile kelime inşaat etti. Müslüman olduğuna muhtemelenler. Dedi ki bir de kalalım mı? Ya, ya Muhammed şimdi. Ayrılıştı mı? buradan ama. Kalan burada, hayır kalmayın, kalmayın. Siz dönemediğiniz bir yere, evinizi dönürlor ama o da çalıştı böyle. Ama insanı İslam altı insana böyle, çalıştı orada. Hatta bunlara zor geldi Peygamberimize ayrılmak. Tabii bir şey vardır, tatmeyen bilmez deller. Arapça bunu şeyi, benlem yedik, lem yi arca affederim bunları bellem yazık lem yi arif yani bir şey tadılmadan bilinmez. Baş antama bazı şeyler. Yani bir peygamber bulunmak, tabi sahabe bulunmak tabanında sahibi oluyor ama sahabe. Zamanın kutbu aktabı. evlerin en büyüğü zamanın kutbu aktabı binlerce yıl seyri etsin o makamı çıkamıyor çıkamıyor. Yani zamanın kud diyor. Onu öyle görüyorum ki o kudbet makamı ile o kudbey keşfi ile o kudbey zevki fezi ile o şekilde bahset binlerce sene durmadan Allah'a secde etsin, Allah deyilsin. Ama hiç altı kişi, peygam, altı enbiyanı, sahabe hiç ana yakışamadılar. O kaç tane böyle şey. Tabii 6 kişi Hz. Peygamber hazret-i Enbiyan Hazret-i sahabe olarak gelisine. Bunlar peygamberimizin emriyle, Medine'ye tabi Tam iman almışlar. Resulü'nden doğmuşlar böyle. Öyle kolay, kolay enerji tüketmek bir enerjiye böyle. Tam kan almış, enerji almışlar bunlar. Medine'ye gelince başladılar. Herkesin tabii herkes, bir yakını var. Başladılar. Bunlar iman başlar, Medine'ye gelişmeye. Ersi 12 yıl kişi gelirler Mekke'ye. Daha çok tepsi gelmediler. Öbür yıl 70 kişi geçtiler Medine'ye gelen. Dedi bunlar Peygamber'in de Resulallah ya Resulallah sen de Medine'ye gelsen ne gelsen ya Resulallah. 73 kişi biri kadın. Baklar ki Peygamber yanında durum başka oluyor ama. Başka oluyor. Yani gerçekten bir toplumda bir Allah dolu evli olsun toplumda bir evli olsun. Orada bile hava değiştir. İnsan dünyadan geçer o anda her şeyin tadı farklı olur. Baktayla ki bunlar evet Medine, İslam'ı yaşıyorlar. İslam'a çalışıyorlar. Cihat ediyor. Hepsini yapıyorlar. Ama peygamberin yanındaki hal o tab başka. Fışkırı iman Ne olur ya Allah. Medine gelsen sen de tabi vakti gelmişti yalnız bunların biat aldı bunlardan ve karar verdi medine gitmeye önce peygamberi sahabeyi gönderdi en son peygamber kendisi gitti medineye gideye peygamber medine varması ile şimdi medine ne oldu adı yesipken medineyi rüşşül dendi medineyi rüşşül oldu adı medine şehir demektir aslında medine Medine ten gelir yani şehir anlamına gelir. Medine de yani Peygamber şehri. Dostlarım benim. Ne demek Ve sonradan zamanda Medine Münevvere denildi. Medine Münevvere. Durlu Medine anlamına geliyor. Bu isim verildi. Tabii Medine'de elhamdülillah İslam devleti kuruldu. Müslümanlar azıcık bir cemaat yapmak gibi körmede. Değerli dönüşleri bunlar. E, meşrik yapıldı. Ezanlar okunuyor. Namaz kılınıyor. Sahabat yapılıyor. Tabi bu arada müşrikler durunmadan cihat yapılıyor. Ama sahabeler şey katılıyor sahabeler. Mesela bir çocuk annesi yanında olsun da biraz bu köylerde mesela kadının çocuğu vardır. çocuğu vardır. E de bunun hakkında oturuyor. Bırakan beni kimseye yanına götürüyor. Şurada tarlada, bağda, bayırda, bahçede ne yapar Rasulü tabi? Toplukta, moplukta, düşe kalka onlar burada. Ama o çocuklar razı onlar. Annesi yanda ya. Razı mıhtarına? İşte öyle sahabeler. Öyle sahabeler böyle. Sahabeler böyle. E, savaş demek kolay değil böyle. Okta giri ok. O demin ok girey o girmesi anlamıyorlar ama çıkayı anlıyorlar. O oh, çıkmıyor. Ohta gibi bir şey. Çektir gelmiyor bana. Yani yok buşturmuyor böylece. Çekip çıkarılıyor böylece. Böyle. Kulağı kesiliyor, burnu kesiliyor, kolu kopuyor, parmağı kopuyor, ayağı şey oluyor böylece. Bir sene kaçerler olurlar. O kadar yara bere. O çöllerde aç kalırlar, sus kalıyorlar, düşman saldırıyor, şunlar bunlar oluyor. Ama yanına peygamberimiz var ya Aişe-i Hazreti'ye daha. Uğud Harbi'nde 70 şehit verdi Uğud Harbi'nde. Küçük bir kasaba Medine. 70 demek olan da bir rakam. O gün Medine Mevrede. Zaten Uğud yakın Medine'ye 40 dakika bir şehir yürüyüşte. Haber geldi Medine'ye. İşte muazzam bir çok ölü var. Şehir olmuşlar haber geldi. Bütün Medine koptu yerinden. Yani Savaşı gidemeyenler, kadınlar, çocuklar, şunlar bunlar koptu yerinden. Gidiyor. Herkese bakıyor. Kim acı ölmüş böyle şey? Herkese arıyor şimdi. Babasının oğlunu arayanlar bu şekilde. Bir kadın yolda öğrendi ki kolos ölmüş. Kolos sordu. O şehit oldu. Oğlu da kadın. Oğlunu sordu. O da şehit olmuş. Babası sordu. Babası kolos oğlu ve kardeşi. Dört şeyleri mi kapattı? Babacım nerede? Şehit oldu. Oğlum, şehit oldu. Kardeşim şehit oldu, kocam şehit oldu da kadın yıkıldı başta. Herşeyne kaybedecek kadın yıkıldı artık bu şekilde. Artık çıldıracak kadın böyle. İşte ancak kadın uğuda geldi teğmeni çünkü karşısına gördü. Bakmıyor. Yarışacağız ya. Sağ mız yarışıyor Allah. Estağfurullah. Yeter bana bu dedi. Hepsi sanır fedos yarısı biri olacak. Yani geçti demek teğmenler teğmen yandı olmak, uyanıdı olmak. Aşık, susuzluk, yara alma, bere alma, şunlar bunlar oyunca gibi geliyor ona sahabeye geldi. Orada altlara bu aşık, muhabbet ıslık olmaktır. Bu da şu an aklıma geldi. Rahmetli annem, Allah'a rahmet eylesin. Ölüm halinde gece, gece arasında Ölüm hâlinde annem. Artık yani saner beği görmesin o böyle. Ölü mahalli, da böyle. Karacı beği iken ölüm halinde anne vallahi. On da bunun böyle uykuyu verdi ona böylece. O uyuyulmaz tabii. Ben ama uykular bir daldım böylece. Bedene şöyle diyeyim. Çöldeyim. Peygamber alışmadadır esnafına haber bir sefere gidiyor. Savur gibi mı terembe. Çölde orada gidiyorlar. Ama öyle bir hava ki mali bir hava ki böyle. Öyle tatlı bir atmosfer böyle. Tatlı bir feyze böyle ki. O kadar mağazam bir zevkli bir hali böylece. O anda uyanlar beni. Annem ölü bir gidelim. baktım vaktim böylece yemin olunur muhtemelen annemin ölüsüne, ölümüne, yani üzülmeye vaktim kalmadı ona benim. Böyle kalmadı böylece. Yani o yandan tabii bunu bir örnek olarak görüyorum bunu. Yani gerçekten Peygamber Arasana'nın yani hızın olmak muhtemelen Tabi ona layıkmış da bunlara böyle şey böyle. Onun altında tat, feyiz, maneviyat böylece yaşadığımlar bu şekilde böyle şey. Medine-i ne var muhteremler? Ravza-i Mutbahara var tabi. Ravza-i Mutbahara Medine-i Mühavere'de. Gülü Aleyhisselam adetleri ma beyni minberi beri veri, razı min Ma beyni ve minberi. Yani duruyor aslında zeri, beyti minberi marası. Ma beyni, beyti minberi. Peygamberimiz evi minber aslında. Peygamberimiz evi nereye dedi muhtemelenler? İşte bir dener bilirler Mekke'ye mükremi de, midenemine verir de. Ravzı muhtemelen, Ravzı muhtar demeli. Ravzı Yani Peygamberimizin asli yaptığı meşit diye ilerlemezler. İlaka. Hegel namaz kıldığı yer. Es-Hanuzlu diye Ravza-i Mutahhara herhalde. Şipegan karın bulunduğu yer. Evin orasıydı. Ayşe evi odasıydı orası. Sağlarda minber var. Sağda minber var tabii. Nedir minber? Şimdi her camide mihrap vardır, minber vardır. Mihrap imamın namaz kıldığı yer, mihrap. Yani harbetme yeri, savaş yeri, düşmanla nefisle minberde minber mimin üstüneyle çıkacak bir anlamla geliyor. Minber mimini eşsizle ismalet çıkıp bir anlamla geliyor minberde. Daha çok bu isim kullanılıyor. Hazreti minbere gelmesi geliyor, geliyor böylece. Minber deniyor. Hutbe okunan yer. Okunan yer şey. Bu yerin semaz yeri eyle minberim arası can başının bir bahçe yani bahçe bir bahçe verece. Yani cennetten de üstün menzillikten de. O anda o aslı sadet tebiat o anda da. Resulullah mihrapta, Resulullah minberde. Koy bu sahabeler. Sahabeler aşkından beri, yanıyor sultanları böylece. O durumda öyle bir zamanda Önce Aleşma Hazretleri bir kurmak kötüü vardı böyle orada. Yerde, kökü yerde. Daha doğrusu turma torası, olan yer. Onu kestiler, bıraktılar onu böylece. D. Aleyhisselam adetleri hutbe okurken, cuma günleri o kitabı dayanırdı. Evet. Kitabı dayanırdı böylece. Ayakta dayanırdı, futbol okurdu böylece. Bir kadın geldi ensardan. Yani Medine yerine kadın geldi. Ya Resulallah. Benim bir kölem var. O marangozmuş o. elinden ağaçları geliyor. Eğer sen izin verersen yarasa yoldan ben o köleme buraya bir minber yaptım yaptığım senin oturacak biri yaptım böyle bir çıkacak birkaç basamak yaptım böyle şey. Böyle tahtadan. O dönemde Mekke'ye Medine halkında bu iş eline gelmedi marangoz iş gelmedi anlayan bu işlerden. Peygamber izin verdi. Bu kadın tabi sahabe-i kiram kadın tabi ensar yani sıradan bir kadın değil ama. Kölesine hurma ağaçlarından köle bunun tahtara biçti, taht yaptırmam gerece. Üç merdiven, üç basamak oturacak yer, imam yaptı kardeşim. Devam etsem Cuma günü olunca ailesi mazlum işte oraya çıktı muhtemelen. Oraya çıktı, kütüne başladı. Şimdi bakın ne oldu? Kana cizyon yokumu ileyinde büyük sünnetler falan vurdular minberi, siminaldir cizey. Şimdi. Aleyhisselam Hazretleri o cuma çıkınca hurma, baktaki hurma kütük, kuru Hayır Kökü var ya burada. Semina, Hacabir diyor bunu, işittik, ilgisi, miste, sahtil, işari. İşler olarak deve. Gebe deve. Deve ona doğurdular. Yani doğum yaklaşan bir deve inlediği gibi o kütük inlemeye başladı bu Dev, dev gibi, dev inedi gibi, kötüük. böyle şey. Hatta ne zeline bir alışverişler am, fevalı dehü indi miratlı minberden, hem e bıraktı indi, geldi fevalı dehü aleyhi, onu sıvadı mı diyor böyle? Sıvadıdı, feshe kene, sakin demleciye. Defile vaatin, yem sahibi şu an da böyle. Şey. Tabii her sahabenin farklı bir boyutta görüşleri var. Bir de sesli değerlendirmeleri var seslerle böylece. Fela makane yevmil cumati fe kaderim ve sellem yine peygamdası diyor o cumaya çıkacak mıyım ben fesahat din nahleti o hurma kötü bir den beri haykırdı. Feryat etti böyle bir. Korkul haykırdı. Elle ti kâne hatta kânet en ten şakka. Sanki paroçanacak kötü böyle diyor. Öyle aykırdı, öyle bir ses çıktı. Bir adam, bir Yine bir diğer, diğer sahabeşlerle buyuruyor. Fesahat siyahel sabiye. Kötü ağlaması gibi bağırdı. O da öyle akılmış ya da. Veyahut da kötü böyle değişik boyuta şey yaptı. E, fesahat e, siyahat, sabiye. Fesahat sabiye küy gibi ağladı. Fina Zeynep Aleyhisselam, el haziha, birazcık indi aşağı, el haziha tuttu onu, pek zaman bileye ve kucakladı bana. Kucakla beni. Feci alet teinine sabiye ellesi yüksek kütü. Nasıl bir anne? Çünkü ağlarda aşık annesini kaybetmiştir, Bir şey olmuş, şu ağlar ağlar ağlar, hemen samolsuyduk. Annesi bunu sarılır, üstüm uğraştır. Ama çocuk ne yapar? Te'inle, e'inle, tabi'ye. Çünkü şey yapalım bu şey böylece. Böyle yapalım başladı böyle kütük böyle diyor. Hatta İsa ta o kütük susuncaya kadar peygamber onu, onu sıralı bırakmıyor. Yani öyle bir alem muhtemelen böylece böyle. Yani biz gafiliz böyle. Yani peygamber sünnetini haşaya böyle önerseyebiliriz fazla o şekilde. Efendim şu, bu sünnet bu. Ama bunu Resulullah söylüyor mu? Resulullah yapar Yapıyor onlara böyle şey. Bir de Medeni namaz kılmanında fazileti Fisr-i Fisr-i Fisr-i Fisr-i Diğer meşr bin kat daha fazla olsaydı. Medeni kılman. İllez meşri Haram, meşri Haram, Mekke'de Kâb-ı Ağrıç, bin namaza bedel. Orada bir rekat, bin rekat'e bedel, İlimlerde. Fakat tabii şimdi konumuz işleri bir de yeşil kubbeydi. Orada ne var işte kubbede? Belki maalesef mazaretleri tabi o da beşer muhteremdi, insan böyle. Rabbimiz birdir. Tevhid budur efendim. La ilahe illallah vahdehu la şekelle. Allah birdir. Orta şey yok. Peygamber de olsa, melek de olsa, yine bir fanidir, bir beşerdir. Ölümü tadacaktır. 23 yıl göre devam edelim. 23 yıl muhteşemdir. En zor koşullarda Böyle konfor üzerinde gitmiyor konforanslar. O çöllerde deve üzerinde ne iyi bir şey acaba bu deve üzerinde onunla su kapları tulumdu. Tulum. Yani kirsiyi, koyunu keserken tulum üzerinde böylece o koyunun baş tarafından geniş yanını doldururlardı. Kullanırken ayağına kullanılır böyle. Ayağına bağırırlarınızı kullanılır böyle. Deri tabi bu. Tulum deri. Ee, kızın şöyle güneşte ne oluyor bu deri, yiyici için su ısınıyor, bile kokuyor. Yani su hem kokuyor hem muazzam ısınıyor işte. İşte bakın Peygamber Efendimiz o su içti o çöllerde. Bırakın meşrubatı batık mı bırakın? İşte su beğenmiyor, su beğenmiyor şey. Hatta meşhur batık beğenilmiyor. Yok şu hoca bu hoca şu acı bu acı, bağımlılık tutu bize böyle şey. Ali semazetleri Allah'ın en sevgili habibi Ali semazetleri, çölde tulumda kaynayan su kokan su, onla az işi bitmesin de azar işi şey mantıhendir. Ekmek arpa ekmeyi bu diyor, onu bazı medinelerde arpa ekmeği böyle O da taş gibi kuyu güneşte, taş gibi kuru böyle şey. Doğal parasın katık var mı katık yok mu derdim. Bazı hurma oluyor, bazen hurma oluyor katık yok böyle Katlı ekmeğin yalısı mazetiyle o suyu içiyordu. Ne iş var çölde? Dolayısıyla kabile kabile Göreği için tebliğ etmek, insanların kurtarmak gerece. bildiği kadar böyle, bildiği kadar tepelere, dağlara, ovalara, her tarafa böyle çöller durmadan insan davet maktığı, Hatta erişimi diye mütevkin gönderiyorsam memnunum. Mütevkin gönderdi, birtanr dağajet onları vereceğe. 23 yıl, 23 yıl yani zamanla yarıştı böyle. Uykuyor geceleri. Hatta evinde kaldığı geceler bile uyuyamıyordu. Uyuyamıyordu. Bir gece evine geldi. O gün de Alemin Suresinin son ayetlerine gelmişti. Nefiye Hak Semaat Başkanı gelmişti. O gün az olmuştu. Demansı yaslansınca evine geldi. Ayşe hanımı da bekliyorken işte. Ayşe hanımızda. Şimdi tabi bazı kadınlar eşini sever de yoluna bakarlar muhteremler. Ama hasta Ayşe validemiz o farklı bir kadın da ama yalnız eşlere bakmıyor eşlerimizi böyle. Bir peygamber olarak böylece. İnsana doyamıyor Resulullah, sahabere dua sahabeler. Peygamber Aleyhisselam namaz kılıktan sonra Aleyhisselam Hazretleri, eğer hemen kalkmayacaksa böyle sağa dönerdi. Cemaat da önerdi. Bunun için ilk meclise gelenler hep satıra kaparlardı böyle. Sahabe anamlar. Neden? Çünkü yaslamazı kıldılar. peygamber gördüler ama gece göremeliler peygamberimiz Göremediler. Peygamberin yanındaki meşteki o manevi halleri başka, o feyizleri başta tatları başka, evde başka bunlar böyle. Eve gidiyorlar, o hali evlerine görece. nasıl yani sahibi ama Eylül'ün çok üstünde bunlarlar böylece. Ama Peygamber yanında mümkün mümkülü kalmıyor bunlardır. Müneş'e bakarak sabah uzay bekliyor bunlara böyle. Erken gelen saatte kapatıyorlar böylece. Peygamber dönünce yüzünü görsünler bunlara. De Bakardı böyle. Oh, oh, Ekse şey bunlar bu şeyler. Böyle. Teşekkürler. Malaşı Mazretleri bu şekilde sahabemine doyamadılar muhtemelen Malaşı Mazretleri. Tabii doyulmaz tabii. Gelin Ayşe anamıza. Ayşe anamıza. O da yası namazı kılınsa da Resulullah eve gelse. Tabii hem mani fiil olacak. Malaşı Mazretleri'nden yine efendim, evine geldi tabii yatağa yatağa girdiler yatağa girdiler çünkü aşahanemiz tenim tenine dokundu diyor yani derim derisine dokundu Ya yani, çok dokundu yani bir tabii kadındır da bir tadını aldım demek istiyor şu anda o anlamı almak istiyor burada dokundu ama o kadar mutluyum ki diyor Resulullah koynunda ki ona görmeye aşık insanlar o benim, koynum, benim koynumda o kadar mutluyum ağımda. Tam ona kavuştum böyle. Bu ilk arasızları Ayşe, Ayşe. senin benim bir ricam var. Aman buyur ya Resulallah. Hayır Allah. Eğer izin verirsen bu gece ben Rabbime ibadet namaz vermemiz için izin verirsem. Bakın ahlakı Muhammediye bakın. Bak. Namaz kılacak fazla sormayacak ama. Bak. Farzıyla kadınlar hakkı var bakın. Bak. İncele bakın böyle. Kan hakkı var. Bakın namazımız izin isteyişinden. Ya Ayşe izin verirse razı olursan. Ben bu gece mevlevanla kul yapmak istiyorum mevlevan İşim öyle bir geldi ki böyle işim yanıyor diyor mevle mevlevan İşim yanıyor yanıyor Ayşe bence. İzin verirsen namaz kılayım. Ayşe bir an duru şöyle. Dedi ki ya Allah. Nevsim mi sen yatmak istiyorum Nefsim sen yatmak istiyorum arstula o kadar bekliyorum banisini yatmak istiyor ama nefsim isteğini seni on isteyen tercih ediyorum arşı allah kılamaz yarışlar bende kalta lehnota abdestin tazide dedi ama da doğrudu başladı okumaya sağ sabezine kadar dedim sağda ağlıyor ağlıyor bende ağlıyor ağlıyor bende ne ağlıyor ümmetim ümmeti, ümmeti, ümmetim ümmetim ümmetim Bizim ağlıyor muhtemelen kardeşim. Yani evinde de rahat yatana yatamıyordu ama. Ve evini rahatlatamıyordu muhtemelen. muhtemelen. Tabi o da beşerdi. Bu Muhtemelen cemaatimiz. Onda tabi Eriyat gelecek. Ve Ayşe valimizin kulunda evde kavuşacağız muhtemelen. Tabi konuya girmeyeceğim. vakit olduğu için. Hatta Cebrah Aleyhisselam geldi, ziyaretine Azaz Selam geldi. Azaz Aleyhisselam sordu, ya Azaz'a niye geldin? Ya Muhammed, bana Allah emir ver. İrdava, tek, bir dava, tek, bu da emir verdi Rabbim bana. Eğer sen razı olursan, bunu alacağım, edeceğim. Razı olmazsan, geri döneceğim bu şekilde. Peygamberimiz Aleyhisselam peygamberi Cebrah'e baktı. Ne dersin gibiyiz. Ne dersin gibi? Dedi ki Cenab-ı Allah. Bütün gökte melekler seni büyüktü şu an gibi melekler, melekler. Haber gelen meleklere Resulullah gelir dertemiyor. Ruhu geleceği de melece. Meleği âlâ üzeri melekler seni büyüktü Allah. Resulallah ama sen Burada Ya azale gel yapma böyle. Yapma böyle. Aşi alemizin kulunda. Devam mübarek başı aşağımızın göğsündeydi böyle, o anda, o durumda. Ve aşağıda, polunda. böyle, merve kavuştu. Kavuştu ama... Yanında yalnız kadınlar, hanımlar var. Fatma, Arun Sıra var bundan böyle, erkek yanında yanında. devam mevla kavuştu ama bir türlü inanamıyorum öldüğüne. Hiç bir değişik olmadığı için böyle. Aynı. Aynı sanki bakıyor. Aynı yüzü gülümsüyor, aynı uzunluğu duruyor, aynı canlı bu şekilde. Kimi, Resulullah, gitti anamızdan galiba, yok ölmedi Resulullah, siz kadınlar böyle, yok öldü ölmedi mi acaba? Az Ümmü Eymen, Ümmü Eymen Hazretleri, sevgimizin ikinci anan dediği kadın. İkinci anan dediği Ümmü Eymen. Değil onu da büyüdü Aleyhisselam Hazretleri. Ümmü Eymen, yaşlı, değinimli kadın. Dedi ki o da gözlerinin yaş böyle. Zor konuşuyor, ağlıyor ağlıyor. Dedi ki aşağı arkasının gömleğini arkadaki peygamber mühürüne bakınız arkasında. Tam kalbin karşısında mühür var Peygamber'e Ona bakınız eğer duruyorsa yaşıyordur. Durmuyorsa mühür gitmişse Peygamber e git o zaman. Böyle. Façı baktılar mühür kaybı muhtemelen arkadaşlar. Tamam, tamam, tamam, bir ağlama başladılar. İçeriden düşerken de bunu duyduğuna böyle. Tabi Medine karıştı muhtemelen böyle. Karıştı. Yani gerçekten dayanılmaz bir an o an böyle. Yani kaybetmek. Artık onun sahibinde bulunamamak Medine halkı için, sahabe-i kiram için. Yani dayanılmaz tahammül gücünün dışında. Aklı bir şey böyle. Şey. Kim diri tutuldu, kim yerler yıkıldı, bayılanlar olduğu artık gözlerine yaşları geliyor. Deli gibi çıldırıyor insanlar mı? Ne yaptığını bilmiyorlar. Tabii sonunda Azubüksel Hazretleri o kendini toparlayabildi ancak. O kendini toparlayabildi. Ve o peygamadan cefa ettiğini gördük bu şekilde. Peygamber Hazretleri şimdi yıkanacak tabii gömülecek. Gömülecek. Toplamıştığında sahabeler acaba nasıl yıkayalım Aleyhisselam şimdi? Nasıl yıkayalım? Dağlarsa kıyamıyorlar da bir zaman kazanıyorlar yani bir zaman kazanıyorlar yani. Bir, yapan bir şey yapamıyorlar yani. Acaba gömleğini çıkaralım üzerinden yoksa gömleği alttan yıkayalım acaba yok gömleği çıkaralım çıkaralım derken, onlar en onlara Allah büyükü verdi beri ya dallar bir se tutdular Rüşşullah gömleği çıkamayınız bırakıyorsun bu derler. Elim Vefat ettiği teğmenizin bir odası vardı. Oda tek oda. yani. Bir hasırı vardı yerde. Bir de divanı vardı. Kıble tarafında köşede, sağ köşede. Böyle. Tam vardı. Birazcık tahtan divanı var. Tahta divanı vardı. Üzerine yatağı vardı. Yatağın yüzü deri, iç hurma lifleri. Kamu tutuymuş yapmıştım Yatağın yüzü deri, deri. İçi de kurma lifleri, kurman, lifler böyle şey, böyle şeyleri, kurma lif bol belli şeyler belli ağaçlara, kurma lifi içerisinde. Peyami Fatıh orada bir etti, Yatağı alındı, o divan üzerine yıkandı. orada dehende, hasat yıkadı, yıkadı hasat seferi. Oda namazı kıldı ve oraya gömüldü dehende, oraya alındı, oraya gömüldü, namazı orada kıldı, arifes namaz ettirinin. Orası tabii. Mecidin dışında orası. Yani şimdi kıbri verince verince Muhtarada solda kalıyor. Orası mecidin dışında idi. Orası o zaman. Öyleydi. Sağda minber, önümüz kıbreye geliyor. Sol tarafında. O zaman böyle. Hazreti Ömer zamanında mecid dar gelmeye başladı. Hazreti Fener dar gelmeye başladı. Hazreti Ömer dedi ki bunu bir getirebilirsiniz gerekiyor. Nasıl yapalım bunu? Kuzeyden, Araka'dan yana böyle, yer aldı böyle. Önden, güneyden yer aldı biraz. Batıdan. Önü kıve verince, batı olur. Battan yer aldı. Doğu'ya dokunmuş sol tarafta. Peygamberimizin tabi orada, kabrişleri var. Orada evler vardı. Peygamberimizin hanımına evler vardı orada. Dışarı kaldı orada. Osmanlı zamanında, Hice 30'da, yine değişme oldu. Yine dokunmadı oraya. Buraya. Ancak 88. <gülüyor> yılda hicretin, halife velik zamanında emiblerden Medine varisi de Abdü Asas'ı deri böyle. O zaman karar verildi ki artık. Tabi o zaman artık kimse kalmadı. Peygamber hanımlarına kimse kalmadı, kalmadı. O zaman karar verildi. O doğu duvarı da o da yıkıldı. Peygamber'in kabri şerifi mecliste kaldı şanlı Aldı Bir de Peygamberimizin minberi, minberi yine aynı yerinde, aynı yerinde o minberi git muhteremler. Şimdiki minber İstanbul'a gitti oraya. Üç mü hazretleri, üç mü hazretleri İstanbul'a gönderdi. Mermerden. 12 basamak merden o İstanbul'a gitti. Mevlamız i̇nşallah biz şişanı bize nasıl versin Peygamber aşkını sevgisini, Ali Hazretlerini, şiân nasıl versin inşallah. Nasip etsin inşallah. Ya dal